Efendim bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde hoş geldiniz. Argun sen de hoş geldin. Merhaba. Evet bugün Türkiye Ulaştırma Politikaları ve Planları üzerine konuşmak istiyoruz. Ee, ve e, programımızın son bölümünde de biraz İstanbul'u e, sormak istiyoruz hocamıza. Evet. Ulaştırma Politikaları Çalıştayı 2 Mart 2019 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde düzenlendi. Burada da e, hocamız Haluk Gerçek'in bir sunumu vardı. Bu sunumdan yararlanarak bugünkü programı e, düzenlemeye çalışacağız. Evet hocam e, bu e, 2 Mart 2019 tarihinde yapmış olduğunuz e, sunumda Türkiye'de uygulanmakta olan politikaların biraz da tarihine ulaştırma politikalarının tarihine de girdiniz ve bu politikaları etkileyen önemli hususları da ele aldınız. Acaba başlangıçta bu ulaştırma planlaması sürecini değiştiren başlıca etmenleri sıralamanız mümkün mü? Tabii. Önce çok teşekkür ederim. Çağırdığınız için bu programı benim. Türkiye'de ulaşım planlaması ve politikalarını etkileyen değiş, başça değişimlerin başında ekonomik ve sosyal yapının değişmesi geliyor. Özellikle 1980'lerden sonra biliyorsunuz bütün dünyada başlayan bu özelleştirme politikaları piyasacı bir anlayışla her şeyin Piyasadaki serbest rekabetle çözülebileceği anlayışıyla e, en iyi çözümlerin gelebileceği düşüncesi ulaştırma sektörünü de etkiledi. E, devlet ulaştırmadan yavaş yavaş elini çekmeye başladı. Özellikle işletme alanında e, yeni özel firmalar piyasaya girmeye başladı. E, yap işlet devlet... ...modeli denilen özel zamanında ilk başlayan Başlatılan... modelle ulaştırma yatırımlarına özel sektör e, girmeye başladı. Onu karlı hale getirmek için de bir takım garantiler verilmeye başlandı. Bunlar tabii e, Türkiye'de ulaştırma altyapısının e, 1950'lerde başlayan karayolu ağırlıklı altyapıyı daha da hızlandırdı çünkü... Ee, özel sektör e, yapısı gereği kar etmek amacına güttüğü için ve toplu taşıma yatırımları da kar amaçlı yatırımlar olmadığı için karayolu yatırımlarına girdi onlar. işte Köprü inşaatlarına, otoyol inşaatlarına, tünel inşaatlarına girdiler. E, bu tabii altyapının karayolu ağırlıklı daha da gelişmesine, gereksiz biçimde gelişmesine yol açtı. Diğer önemli bir faktör tabii çevresel e, farkındalık arttı. Özellikle iklim değişikliğiyle ilgili e, bilinçlenme farkındalık e, ulaştırmayla ilgili plan kararlarını da etkilemeye başladı. Eskiden de ulaştırma planlamasında ulaştırmanın e, çevre üzerindeki olumsuz etkileri elbette hesaba katılmaya çalışılıyordu ama... İklim değişikliğinden sonra çok daha geniş kapsamlı olarak e, sera gazı salımlarının etkisi, ekolojik sistem üzerindeki etkiler gibi e, etkiler de göz önüne alınmak zorunda kaldı. E, bugün e, oradaki e, çalıştaydaki sunumumda da söylediğim gibi... ...Türkiye'deki 2016 yılı verilerine göre... ...sera gazı salımlarının yüzde 16.5'u... ...ulaştırma kesiminden kaynaklanıyor. Ve bunun da yüzde 92.4'ü... ...karayolu ulaştırmasından. Karayolu Çünkü evet. tamamen... Kat, e, ...akaryakıta dayanan bir... ...sistemle karşı karşıyayız. Yüzde 5.2'si de... ...hava ulaştırmasından kaynaklanıyor. İklim değişikliği ve çevresel... E, ...konularda duyarlılığın... ...ve farkındalığın artması... Da ulaştırma planlaması sürecinde etkili olan bir faktör. Etken. Üçüncü bir önemli etmen teknolojik gelişme. Yani çok hızlı bir şekilde teknoloji değiştiği için yeni ulaşım türleri, yeni yakıt türleri, yeni araç, araç türleri gibi. ortaya çıkıyor. Bunların e, gündeme gelmesiyle önümüzdeki dönemlerde örneğin artık insanlar kentlerde sürücüsüz otomobillerden elektrikli araçlardan işte telefonlara yüklediğimiz ulaşım hizmeti uygulamalarından söz etmeye başladı. Uber vesaire gibi. Uber gibi işte Maas gibi Mobility as a Service evet. İngilizcesi yani yolculuk hizmeti satışları e, batıda uygulanmaya başladı. Yavaş yavaş bize de ...bizde de etkili olacak... ...bütün bu etmenler... ...tabii ulaştırma politikalarını... ...ulaştırma sürecini... ...ciddi biçimde... ...etkiliyor... ...Türkiye'de de bunun etkilerini görüyoruz... Evet... ...sizin vermiş olduğunuz enteresan rakamlar var... ...çünkü Türkiye'de... ...ulaştırma konusunda... ...geçmişten beri... ...sürekli bir takım planlar... yayınlanıyor, ...bir takım programlar açıklanıyor... Tabii ki bol miktarda da projeler gündeme getiriliyor ve bunlara baktığımız zaman sizin yapmış olduğunuz özete baktığımız zaman yıllar sonra gerçekleşmesi planlanan rakamlara daha bugünden ulaşmış olduğumuzu görüyoruz. Yani... Altyapı olarak. Altyapı olarak. Evet. evet yani e, karayolları, e, özellikle karayolları olarak evet. işte mesela çok çarpıcı bir e, duble yollar e, rakamınız var. Evet. Çok doğru. Yani şimdi Türkiye'nin e, ulaştırma ana planı yani ülke ölçeğindeki e, plan en son 1983 yılında yapılmıştı ve 10 yıllık bir e, ...periyodu göz önüne alıyordu... ...1983-93 Ulaşım Ana Planı diye... ...Bülent Ulusu o zaman... ...Başbakan'dı. Evet, yani 10 1980 bir... darbesinden sonra... ...askezi hmm. darbesinden sonra... ...o plan hiçbir şekilde... E, ...uygulamaya geçmeden 6 ay sonra... ...raflara kalktı. Ve Türkiye o plandan sonra... ...2015'lere kadar... ...tamamen... ...Ulaşım Ana Planı olmadan... ...biraz önce sizin söylediğiniz gibi... ...proje bazlı kararlarla ulaşım sistemini geliştirdi. Yani işte bu hükümetin 15.000 kilometre otoyol, o pardon bölünmüş yol yapma hedefi vardı ve onun büyük ölçüde gerçekleştirdiler. Otoyol projeleri ciddi ölçüde özellikle Marmara Bölgesinde köprülerle bağlantılı olarak ciddi otoyol projeleri gelişti. Şu anda devam eden İzmir-İstanbul otoyol projesi var. Evet. Büyük bir kısmı tamamlandı. Açılıyor bir parça parça. Ee, bütün bunların e, hiçbir plan altlığı yok bu projelerin. Yani bunlar büyük mega proje dediğimiz evet. ciddi e, altyapı <gülüyor> yatırımları. Yüksek hızlı demiryolu hatları da bu arada işte yapıldı. yapıldı Bunlar hepsi e, sektörel bazda işte demiryollarının, karayollarının kendi geliştirdiği projeler. Hiçbir şekilde plan bütünlüğü olmayan, birbirleriyle nasıl entegre edilecekleri belli olmayan projelerdi. Daha sonra Avrupa Birliği Fonu'yla e, bir Türkiye'nin e, ulusal ulaşım ana planı yapıldı. Ve o plan da yeni bitti. 2018'in sonunda benim o toplantıda da açıklamaya çalıştığım gibi fakat ne yazık ki bu plan biter bitmez revize edilmesine karar verildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından. Çünkü kendileri de ifade ediyorlar bakanlık yetkilileri ki bu planın öngörüleri e, oldukça abartılı. Evet. Dolayısıyla gelecekle ilgili yapılan tahminlerin daha gerçekçi olarak yenilenmesi gerekiyor. Şimdi böyle olunca tabii... E, bir süre daha bu revizyonlar yapılana kadar Türkiye'nin e, ulaşım altyapısı ülke ölçeğinde daha önce yapılmış e, bir takım e, sektörel projelere göre devam edecek gözüküyor. İşte Türkiye'nin 2023 hedefleri var. O hedefler içerisinde yapılması düşünülen altyapı yatırımları var. E, buradaki talihsizlik e, ulaşım ana planı denilen ve Türkiye'nin sosyoekonomik gelişmesiyle ulaşım sistemini entegre eden bir e, çerçeve içerisinde ve çevresel faktörleri, arkeolojik faktörleri, ekoloji, ekolojiyi de göz önüne alacak bir plan te temelinde yapılıyor olmaması. Hı hı. Maalesef bunun e, sonunda işte Türkiye'de seragazı salımları artıyor. Bu projelerin Sadece iklim üzerinde olumsuz etkileri de yok. Özellikle karayolu projelerin. Birçok karayolu projesi bir çevre etki değerlendirme çalışması yapılmadan Hı. gündeme Devriye geliyor. Sokuluyor. Hatta bakanlık üçüncü, İstanbul'daki 3. köprü için Marmara, Kuzey Marmara Hı. otoyolu için yani çevrede etki değerlendirme çalışmasına gerek yoktur diye karar alabiliyor. Evet. Bunlar çok tabii Sıkıntılı şeyler, çevresel etkileri açısından. Arkeolojik sit alanları içerisinden geçen karayolu projeleri yapılıyor. Doğal sit alanları içerisinden geçen karayolu projeleri gündeme geliyor. İzmir'le benim üç senedir bir e, projeli e, planlama çerçevesinde bir ilişkim var. Orada mesela körfez geçişi projesi çok ciddi çevresel olumsuz etkileri olan bir proje. Kuş, e, ramsal alanlarının... Etkileyecek, etkileyecek bir proje. Körfez'in kirliliğini etkileyecek bir proje. Ee, bu bu tü TÜP geçit kast diyoruz evet, değil geçin. mi hocam? Körfez'deki, Körfez'deki Türk TÜP geçit kısmen köprü kısmen Türk geçiti olarak ve ulaşım ana planı çalışmaları sırasında görüldü ki böyle bir projeye ihtiyaç da yok yani. Ama hala Ulaştırma Bakanlığı ve bazı çevreler bu projenin İzmir'in gündemine getirilmesi için çaba sarf Tarf ediyorlar. ediyorlar. Evet ve sizin e, o toplantıda Söylediğiniz çok e, önemli Bir nokta daha vardı e, Ne kadar fazla e, Yol açarsanız e, Trafiği de o kadar arttırıyorsunuz Araç sayısını o kadar arttırıyorsunuz Ki onu da tarihsel bir özetini Vermek istemiştiniz Vermiştiniz toplantıda. Doğru yani ulaştırmada artık e, Özellikle e, Yıllardır devam eden uygulamaların Getirdiği bir sonuç Anlaşılmaya başlandı yani ...ulaşım sorunlarını... ...yol kapasitesini arttırarak çözemezsiniz. Evet. Çünkü yol yaptığınız zaman... ...yol kapasitesini arttırdığınız zaman... ...bir süre sonra... E, ...uyuyan talep denilen... ...bir Hı. talep ya da kışkırtılmış trafik... ...diye de zaman zaman söyleniyor Türkçe'de. Eskiden o yolu... ...kullanmayan insanlar... ...otomobillerini kullanarak... ...yolu kullanmaya başlıyorlar. Bir süre sonra... Eskisinden daha tıkalı hale geliyor. Üstelik bir yere yeni bir yol açtığınız zaman onun etrafındaki arazi kullanım gelişmesini de kışkırtmış oluyorsunuz. Evet. Yani oraya işte yeni konut alanları, yeni alışveriş merkezleri, yeni sanayi geliyor. O da bir ilave trafik yaratıyor. Bunun örneklerini biz İstanbul'da, Türkiye'nin başka yerlerinde, İstanbul'da özellikle çevre yoluyla, birinci evet. çevre yolu ve Boğaz Köprüsü, sonra da Tem ve ikinci ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsüyle çok yakından gördük. Yani kent hmm. kuzeye doğru bu çevre yolları yapıldıktan sonra hızla büyüdü. Bunlar birer iç yol haline geldi. Kent iş yol haline geldi bugün e, Tem'de. İşte ondan sonra Marmara, Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı. Ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile. Bu da kenti kuzeye doğru Çekiyor, çekiyor hava alanı projesi işte yakında açılıyor evet. önümüzdeki günlerde. Cumartesi günü faaliyete evet, geçiyor. Bütün bunlar İstanbul'un mutlaka korunması gereken doğal orman alanlarını, su havzalarını, yeşil alanlarının. ...yapılaşması ve tahrip olmasıyla sonuçlanıyor. Evet, ve tabii... E, ...trafikten şikayetimiz de bir türlü bitmiyor. Bitmeyecek çünkü... <gülüyor> evet. ...bu havaalanı açıldıktan sonra... ...ve kuzeye doğru yeni yapılaşma alanları... ...ortaya çıktıktan sonra... ...o yollar da bir süre sonra tıkanır hale gelecekler. Evet, elbette. evet. Bizim yani şu andaki... ...araç sahipliği oranlarımız da... ...henüz büyüyor. Evet hızla büyüyor. Evet. Çünkü Türkiye'de henüz... Araç sahipliği doygunluk seviyesine gelmiş değil hmm. batı kentlerinde e, işte bin kişi başına 450-500 araç düşerken bizde o rakamlar İstanbul'da işte 150 civarında hmm. diğer kentlerde de öyle dolayısıyla son zamanlarda ekonomik kriz nedeniyle biraz araç satışlarında düşüş olmakla birlikte hala insanlar e, otomobil almak ...ihtiyacını hissediyorlar. Öncelikli ihtiyaçlardan evet, birisi evet. haline gelmiş. Yani çünkü toplu durumda. taşıma Toplum sistemi... Salonu. ...hala çok... E, ...entegre ve yeterli ölçüde değil... ...büyük kentlerimizde ne yazık ki. Evet. Bu e, ulusal ulaştırma planımız... ...2018 tarihli. Evet. Bunu e, bakanlık mı hazırlıyor? Bir Merkezi bir idare var mı? Böyle şeyler Evet. Yani ulaştırma ya. ve Altyapı Bakanlığı Aynen. ile birlikte... E, ...bu bir Avrupa Birliği fonuyla bir konsorsiyum tarafından hazırlandı bildiğim kadarıyla. Yani revize Avru ediyoruz şimdi ona. Hibe olarak Avrupa Birliği belirli bir bütçe sağladı Hayır, Ulaştırma tamam. Bakanlığına. Şimdi de e, pek iyi hazırlanmadı anlaşılıyor ki revize edilmek ihtiyacı ortaya çıktı Lütfen, hemen daha bir. Bakanlık buna hazırladım. kimleri katıyor hocam? Şimdi tabii ben bu konuda çok fazla bilemiyorum. Yani bakanlık e, şöyle bu bir konsorsiyum herhalde ihaleyle veriliyor. Yabancıların da olduğu bir konsorsiyum. Projeci o, bir grup. Bir grup. Bunlar bu planı yaparken Ulaştırma bir, ve Altyapı Bakanlığı kendi içerisinde bunları yapılan işleri kontrol ediyor. Belki danışmanları var. Belki kendi elemanlarıyla kontrol ediyorlar. O konuda çok açık bir bilgi yok? Üniversiteler katılmıyor mu? <gülüyor> yok. Yani benim bildiğim öyle üniversitelerden bir destek bir destek bir şey alma yok. şeklinde bir çalışma yapmadılar. Evet, halbuki e, Türkiye'de üniversitelerde e, ulaştırma konusu önemli bir e, mesele olarak senelerden beri ele alınıyor. Çalışmalar yürütülüyor. Mesela sizin teknik üniversitede ulaştırma ana planı stratejisi 2004 evet. yılında yapılmış bir çalışma evet. var. Siz de içindeydiniz herhalde o çalışmanın. Ee... Ben o çalışmada yoktum ama e, geniş bir grup tarafından yapıldı. yapıldı o da bizim üniversitede. Aslında onun hikayesi biraz ilginç. O çalışma baştan e, o zaman Bineli Yıldırım Bey Ulaştırma Bakanı'ydı. Hatırladığım evet. kadarıyla. Ulaştırma ana planı yaptırılmak üzere yola çıkıldı. Fakat sonra ulaştırma ana planının o kadar sürede yapılamayacağı anlaşıldığı için bunu bir stratejik çalışma hmm. şekline dönüştürdüler. Bir Sınırlı oldu. bir şeye dönüştü. Evet. Daha böyle sınırlı Strateji bir hale getirildi. Yani. Ama içerisinde o planın o çalışmanın e, gelecekle ilgili öngörüler var. İşte o öngörülere göre yetersizliklerin belirlenmesi var ulaştırma altyapısında ve hangi projelerin öncelikle yapılması gerektiğiyle ilgili öneriler var. Bunlar da zaten planda da yapılan şeyler. Evet. Yani adı stratejik çalışma olmakla beraber bir çeşit yarı planda diyebiliriz o çalışmaya. Evet. E, ulaşımın e, özellikle de e, siyasetin e, önemli konularından biri olduğunu senelerden biri görüyoruz ve izliyoruz. Hatta son seçimler içinde bunu söyleyebiliriz. Bel belediye başkanları e, oldukça iddialı ulaştırma e, projeleri ortaya koydular. E, bu siyasetin aracı olmaktan çıkartmanın ...yolu yöntemi nedir hocam? Bu Türkiye çapında bir... E, ...genel e, planlama mıdır? Stratejik bir yaklaşım mıdır? E, nasıl ele almak lazım bu konuyu? Tabii ki bu seçimler... ...konusunu, e, son dönemdeki... ...seçimler konusuna ayrıca... ...gelmek istiyoruz. Yani siyasetin... E, ...sevdiği konuların... ...bir tanesi de ulaştırma. Çünkü çok büyük... E, ...yatırımlar gerektiriyor. Ulaştırma evet. yatırımları... E, ve yol, köprü, tünel, demiryolu, liman gibi yatırımları yaptığınız hmm. zaman, bir kere bunun iki tane önemli şeyi var. Böyle anıtsal yapılar gözüküyor ve sizin eseriniz olarak bunu, bununla övünüyorsunuz. Evet. Yani bütün iktidarlar, yani bütün iktidarlar, bütün yöneticiler, bakanlar, <gülüyor> Oy işte kazandır, cumhurbaşkanları, bu benim eserim diyor isim. Evet olarak öyle anılıyorlar. İnsanlara işte biz bu kadar köprü yaptık, bu kadar tünel yaptık. Hatırlarsanız seçim öncesinde Cumhurbaşkanı miting meydanında İzmir otoyolunun bazı parçalarının açılışını gösterdi. Yani belki o kalabalık İzmir'deki mitinge katılanların yüzde doksanı hayatları boyunca o yollardan geçmeyecek insanlar ama bu bir övünme meselesi evet. oluyor. Bir. İkincisi yani oy alma açısından İkinci, Başarının birinci, birinci tabii, ifadelerinden ikinci biri. İkinci önemli şey ekonomi üzerindeki etkileri. Hı -hı. Çünkü ulaştırma yatırımı yaptığınız zaman o bölgesel gelişmeye erişilebilirliği arttırarak katkıda Çalışan bulunuyor. Çalışan sayısını arttırıyorsunuz. Ulaştırmanın yatırımının getirdiği bir sürü yan sektörler var. Yani işte yol yap sadece inşaat firmaları girmiyor. Onun getirdiği bir sürü yan Alanlar evet. var. Bu ekonomide bir e, hani e, canlılık yaratıyor, ekonomik hareketleri, ekonominin bir süre daha bu inşaat sektörü üzerinden gitmesiyle de sonuçlanabiliyor. Bütün bunlar olunca bir de rant dağıtma aracı olarak da kullanılıyor. Yani evet. yol yaptığınız zaman o bölgenin gelişmesini sağladığınız için oradaki arazi yaplarında, imar, fiyatları da, i̇mar de hareketlerine de yönlendirmiş oluyorsunuz. Bütün bunlar tabii siyasetçi için çok cazip konular. Fakat e, açık söylemek gerekirse yani bütün dünyada da benzeri şeyler var ama Türkiye'de siyasetin planlamayla ilişkisi açısından ciddi sorunlar var. Yani bir kere siyaset biraz önce de söylediğim gibi plana inanmıyor. İhtiyaç duymuyor. İhtiyaç duymuyor. Tamamen tepeden inme kararlarla proje bazında. Taleple ilerliyor. Yani işte böyle bir talep. E, söylenen şeyi hepimiz biliyoruz. İşte Cumhurbaşkanı helikopterle dolaştı evet. köprünün işte havaalanının, çevre yolunun nereden geçeceğine bir plan bazında değil. Kendisi karar veriyor. Evet. Yani böyle bir planı dışlayan, plan bütünlüğünü, plan felsefesini reddeden bir anlayışla proje bazında yapılan e, gelişme de sonunda e, istenen sonucu vermediği gibi çok da olumsuz etkiler var. Başka sorunlarda yol açıyor. Sizin sunuşunuzda değindiğiniz bir kentsel ulaşım ana planları hazırlama kıza vuzu evet. şeyi var. Bu hazırlanmış. ...bir şey bu, ...Türkiye Ulaştırma e, Ana Planı'nın... ...yan ürünlerinden yani, bir tanesi... ...kime görev veriyor bu kılavuz... ...yani belediyelerin mi... ...bakanlığın görevleri mi... E, ...nasıl bir alt bölümlenmesi var bunun... ...şimdi ben bu hazırlanan çalışmayı... ...görmedim açıkçası... Hmm. ...yani paylaşılmadı... ...ama bunun amacı... E, ...her ilde şu anda... ...yani büyük şehirlerde zaten zorunlu... Hmm. ...yasa gereği Ulaşım Ana Planı... ...yaptırılması gerekiyor belediyeler, büyükşehir belediyeleri bu planları ihale ederek yaptırıyorlar. yaptırıyorlar. Fakat e, bu konavuzluğu dikkate alacaksınız. Bu de. ihalelerde yani bu plan çalışmalarında Şart dikkate alınacak bir e, çerçeve oluşturmak evet. amacıyla hazırlanmış. Bence olumlu bir şey. Yani Çünkü her kentin kendi kafasına göre bir plan evet. çerçevesi çizmesi <gülüyor> yerine bunların ortak bir doğru hazırlanmış çerçeve ve şartnameleri getirilmiş iyi olur ama ben bu ulaşım planlaması çalışmalarında yıllardır içinde olan bir kısmını da yapmış ve içinde görev almış bir kişi olarak şunu görüyorum maalesef bizim belediyelerimizin kadrolarında bu yapılan ihaleyle yaptırılan plan çalışmalarının değerlendirecek hmm. eleştirecek ben yanlışlarını de düzeltecek hmm. bir e, yetişkin eleman nitelikli Hı. eleman kadrosu yok. Evet, böyle bir yaklaşım böyle da olmayacak. Böyle bir yaklaşım yok. O, zaman o ne hizmeti oluyor? de acaba dışarıdan mı alıyor belediyeler? Yani denetleyin diye. Belediye bazen alıyor, bazen hiç almıyor. Mesela Hı. burada esas bence yapılması gereken şey büyükşehir belediyeleri bu planı yaptırırken, işte biraz önce söylediğiniz üniversitelerin bu konuda yetişmiş bölümleri Kadroları var. var. Kadroları var. Onları bu işlerde kullanabilirler. Mesela İzmir böyle bir yaklaşımı dedi. Hem 9 Eylül Üniversitesi ile elemanlarla çalıştı. Hem İTÜ'den benim de bulunduğum bir grupla çalıştı. Bunun yapılması lazım. Çünkü bu işleri yapan firmalar maalesef diyeyim, çok işin kolayına kaçıp hı hı. yani belirli bir e, format oluşturup o formata göre raporları hazırlayıp Teslim ediyorlar. Belediyeler de bunu anlamadıkları için onları kabul ediyorlar ve o planlar hiçbir şekilde uygulanamıyor. Evet. Böyle bir yapılmış olmak için yapılan plan stok raflara, bu, raflara Evet. Yani uygulanabilir ve sürdürülebilir bir planlama yaklaşımının mutlaka geliştirilmesi gerekiyor büyük kentlerde. Yani bu çok sıkıntılı bir konu. Çok firma çıktı son zamanlarda. Onların içerisinde kendini yetiştirenler de oldu. Yani yapa yapa öğrendiler onlar da. Ama e, hala e, görüyoruz ki bunların ciddi biçimde eleştirel bir gözle düzeltilmesi gerekiyor. İşte bakın bu Türkiye'nin ulaşım ana dediğimiz yabancılar da olmasına rağmen içinde. Evet. E, istenen Hemen revizyona Kalitede girdi. istenen e, özellikle olmadığı için yeniden revizyona Girecek. Tabi tutuluyor. Abi. Evet. Evet. Bir kılavuz olsa bile. Evet. evet. Hayret. Evet. İstanbul Metropoliten Planlama Bölümü kurulmuştu. Merkezi. Merkezi hmm. kurulmuştu evet. biliyorsunuz ve o zaman dedik ki artık İstanbul bir plana sahip Hüseyin, olacak. Hüseyin Kaptan'ın evet, başında olduğu yönetiminde hmm. fakat artık tamamen ortadan kapmış Kaktı. vaziyette. Evet, yani. e, ve siyasetin hedeflerinin e, bir parçası olarak gelen projelerle boğuşuyoruz hala. Maalesef öyle yani. Tabii evet. İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi'ni Kadir Topbaş kurduğu zaman dedi ki artık İstanbul'un anayasasını yapıyoruz evet. biz. Çevre düzeni planı bir bölüm evet. yüz bin ölçekli. Bin Şehrin de. anayasası olacak. Her şey buna göre yapılacak. İstanbul'a İMP'nin izni olmadan Hı. çivi bile çakılamayacak. Çakılamayacak. Yani neler yapıldığını yani gördük. O ya. ne 3. köprü ne havalimanı galiba evet, yer almıyordu. Yani orada kentin kuzeyinde <gülüyor> kesinlikle bir gelişme olmaması. Olmayacağı Doğal da. ve ekosistemin korunması açısından kentin kuzeye doğru büyümemesi gerektiği evet. Ve kentin kapasite nüfusunun da 16 milyonla sınırlanması gerektiği gibi yani. önemli öneriler vardı. Ve kentin doğu batı aksında gelişmesi gerekiyordu. Doğrusal olarak gelişmesi ve kesinlikle temin kuzeyinde bir gelişmenin olmaması önerilmişti. Ama Kuzey Marmara otoyolu da yeni havalanda evet. bu planın dışında e, yeni kentler, Kanal İstanbul filan da bunlar da var e, olarak. Kanal İstanbul tam nasıl? bir yani felaket senaryosu olarak. E, ya, her bakımdan karşısın her evet. bakımdan. Yani bir coğrafyayı değiştiriyorsunuz. Evet. evet. İstanbul umarım, Şevri'ni adaya çeviriyorsunuz, Umarım o proje gerçekleşmez açıkçası. Ama bir yandan çalışmalar devam ediyor. Evet. Bir yandan da yapılaşma devam ediyor tabii o bölgelerde. Tabii tabii. Ee, arsaları el değiştiriyordu evet. filan filan. Hazırlıklar yapılıyordu. Yolları açıldı. E Kanal İstanbul manzaralı konutlar diye de ilanlar, i̇lanlar. çıkıyormuş. Tabii manzaralı. onu mesela uluslararası emlak pazarlarında, Katar'da, hmm. Orta Doğu'da, Dubai'de Tanışım pazarlamaya olarak tanıtım evet. olarak işte Kanal İstanbul çevresinin yapılaşmasıyla evet. buralara şu kadar marina yapılacak. Şöyle evet. konutlar olacak. Şöyle alışveriş yerleri olacak diye. Teknenizle evinize fark Evet. Hocam bir de e, siz gene o sunumunuzda e, yapılmış olan e, bazı hesaplamaların günümüz itibariyle yanlış olduğunu belirliyorsunuz. Mesela havaalanlarına ilişkin bir tespitiniz var. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi konusunda. Ve tabii ki Sabiha Gökçen'le ilgili olarak da planlanan ve olacağı ifade edilen kapasitenin çok üstüne geçmiş alanlar olduğunu belirtiyorsunuz ve oradan hareketle de üçüncü havaalanı diye ifade edebileceğimiz bu büyük projenin de anlamsızlığı üzerinde duruyorsunuz. Biraz açıklar mısınız bu konudaki görüşünüzü rakamları da belirterek evet, yani Daha önceden yapılmış bazı çalışmalar var. Sabiha Gökçen ve Atatürk Hava Limanı'nın ne kadarlık bir talebi karşılamak zorunda kalacağı ile ilgili, orada üstelik yabancı firmaların da yap birlikte yaptığı, Bir Kanada firması ile birlikte yapılmış bir çalışmada ikisinin toplam işte yılda 50 milyon yolcu taşıyabileceği, bu da sınır olacağı evet. gibi. Ve tarihten bahsetmiyoruz. 99 yılında yapılmış. Evet, yani. Çalışma üst sınır olarak bundan Öyle fazla biliyorum. bir talep olmayacak hmm. gibi öngörüler yapılmış bugün işte biraz önce söyledim Atatürk Havalimanı Limanı 60 milyon 68 yani. milyon taşıyor e, Sabiye Gökçe'ye de birlikte toplam 100 milyona evet. yakın <gülüyor> bir yıllık yolcu nasıl taşıması. nasıl öngörü nasıl bu kadar İşte yani burada yani. ciddi sorunlar var yani bu planları yapanlar doğru yapmamışlar hmm. bunları kabul edenler de bunları biraz önce söylediğim gibi ee, ...incelememişler. Öyle evet. anlaşılıyor. Şimdi aynı şey 3. Havalimanı için de e, bazı çalışmalarda söyleniyor. Yani 3. Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'nın ilk aşamada 90 milyon yılda yolcuya. Daha sonra tam kapasiteyle çalıştığı zaman da 150 milyonluk bir yolculuk talebini e, karşılayacağı ve ona göre planlandığı söyleniyor. Tabii bu hava ulaştırmasının gelişmesi bir sürü etmene bağlı. Yani uluslararası ilişkilere bağlı, genel küresel ekonominin nasıl geçeceği, gelişeceğine bağlı. Türkiye'nin ekonomik gelişmesine bağlı. Ve Seyfettin Gürsel'in e ekonomist, iktisatçı bir çalışması var bu konuda. Evet, Betam'da yaptığı bir... da yaptığı, onun oradaki çalışmasına göre söylediği bir şey var. Yani bu üçüncü havalimanındaki bu yolculuk taleplerine temel alınan büyüme öngörülerinin Türkiye'de gerçekleşmeyeceğini söylüyor ki e, bu makro göstergeler şu anda zaten Türkiye'nin gelecekteki e, gayri safi yurt hasıla ile ilgili tahminlerinin gözden geçirmesini gerektiriyor. gerektiriyor. Yani beklenen büyüme hedeflerinin altında kalınacak. Öyle olunca da o kadar talep orada çıkmayacak. O kadar talep çıkmayınca da gereksiz yere bir atıl kapasite... hap olarak da düşünüyorlar galiba. Hap olarak düşünülüyor tabii. Yani İstanbul'un zaten... o kadar rakip var ki Dubai var, Katar var. Evet. Bahreyn şimdi revize etmeye galiba başlamış. Yani işte Türk Hava Yolları son yıllarda dünyada en fazla noktaya uçuş yapan hava yollarından bir tanesi yani aynı zamanda sera yani. gazını da <gülüyor> yani evet o da var yükselten dolayısıyla burayı bir hub dediğiniz gibi bir transfer merkezi bir, gibi Ortadoğu ile Türkiye arasında Doğu Batı ile Batı arasında Avrupa arasında bir e, transfer noktası olarak düşünüyorlar ama bu transfer yolcuları da dediğiniz gibi bir sürü rakip e, alanlar da he. var. E, ve uluslararası ilişkilere göre de değişiyor. Tabii. Yolcu hareketleri. Bek politikalara göre politikalı. değişiyor. Bekledi, Etrafınızda bir şey. savaş çıkıyor. Her şey evet, değişiyor. Evet. Yani O yüzden bu kadar büyük kapasiteli bir yatırıma karar verirken... ...çok dikkatli hesaplar yapmak... ...ve üstelik de elinizde çalışan yılda 68 milyon... ...yolcu taşıma kapasitesinde çalışıyor. bir alanı varken... ...onun kapasitesini arttırıcı... E, ...bazı daha düşük yatırımlarla... Çözüme gitmek çok daha akılcı olurdu. Olabilirdi. Evet. Bir de tabii ki e, hocam bu iklim kriziyle birlikte düşündüğümüz zaman e, hava yolu taşımacılığına da belli sınırlamaların evet. e, uluslararası alanda getirileceğini de e, beklememiz lazım Öngördü. E, gecikmiş bir e, şeydir, e, önlemdir. E, ama e, artık yavaş yavaş herkes bu işin ciddiyetini kavramaya başladı. Çünkü doğrudan atmosfere giriyor hava evet. ulaşımından evet. çıkan gazlar. Evet. Çok ee, etkili. Bir küçük ara verelim. Müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edelim. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek hocamız ve kendisiyle ulaştırma konusunu konuşuyoruz. Evet hocam, yerel seçimler sürecinde belediye başkan adayları özellikle ulaştırma projeleri konusunda son derece aktiflerdi. Orada da pek böyle plandan ve politikalardan bir bir haber kaldık yani e, esas olarak projeleri e, gündeme getirdiler. Bütün bu süreçte sizin değerlendirmeleriniz nelerdir? Mesela e, iyi diyebileceğiniz, doğru yaklaşım diyebileceğiniz İzmir'le ilgili çalışmalara e, dahil olduğunuz için belki evet. İzmir'le, İstanbul'la ilgili görüşleri evet, yani ben de basından işte medya kanallarından izlemeye çalıştım seçim öncesi e, projeler. Zaten hmm. dediğiniz gibi e, projeler üzerinden. Plan yani yok proje var. E, evet. Yani sizin pro ya. hatta proje dedi mi mega projeleriniz nedir diye soruluyor genelde. <gülüyor> e, programın başında da konuştuğumuz gibi siyaset. Medya da böyle soruyor Siyaset, <gülüyor> evet. <Tabii. gülüyor> siyasetçi için hani mega, olmaz. e, mega proje bir önemli bir şey, anıtsal bir şey önermek ve onlarla övünüyorlar. Mega projeniz benim mega projem yok diyen başkan adayları bir anlamda da nasıl olur küçümseniyor yani. Puan kaybeder canım. Puan kaybediyor. Evet. Böyle bir zorlama var maalesef. Benim izleyebildiğim kadarıyla yani doğru projelerden yani projede olsa doğru projelerden söz eden adaylar oldu. İşte İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ...izledim konuşmalarını... ...ulaşım projeleriyle ilgili. Özellikle metro. Tabii. O, o, ondan başlarsak... ...Ekrem İmamoğlu... ...İstanbul'da metro projelerine... ...devam edeceğini. Her Met sene 50 kilometre... metro yapmaya... Evet. ...genişletmeye devam edeceğini... ...metronun ulaşım sisteminin... ...önemli bir omurgası olduğunu... ...söyledi ki doğrudur zaten onun üzerinde durduğu başka projeler mesela tem üzerinde benim dikkatimi çeken bir megabüs, metrobüsün daha üstünde bir otobüs hattı. Hızlı otobüs hattı üç buçuk milyon kişiye hizmet edecek bir projeden bahsetti ve bu megabüs ta Esenler'den işte Sultanbeyli'ye kadar gidecek. Hmm. Uzun bir proje tem üzerinden ve bu proje ile e, E5 arasında ve diğer metro hatları arasında dikine besleyici toplu taşıma hı. bağlantıları yaptıracağından aynı şekilde deniz ulaşımıyla da bu projelerin ilişkisini kuracak e, bir proje çözümler. bunun bir proje haline veya bir planlama haline geldiğini hissedemiyoruz evet. bu aşamada. Tabi burada ortada Bayağı plan bir yok ama bir şey şöyle bir olacak. bilgim var bu konuda tabi tanıdığım bazı arkadaşlar da görev aldılar kendi ekibinde. Hmm. Bu ulaşım planlamasını bilen şehir plancılığını bilen uzmanların da desteğini alarak zaten bunları ortaya koydu. Bunlar doğru projeler. Fakat bir yandan da işte otopark kapasitesini iki katına çıkaracağız dedi. Yani bu otopark meselesi bütün Hangi soldan da ya da sosyal demokrat belediyelerden de işte sağ belediyelerden de adayların hepsinin hemen hemen ortak olarak ileri sürdüğü bir proje. Çünkü maalesef kentlerimizde ulaşım ve trafik sorunu deyince ilk akla gelen sorulardan bir tanesi otopark yetmiyor. Evet. Otomobillere otopark yapılması gerekir. Şimdi böyle olunca tabii başkanlar da e, kendilerini mecbur hissediyorlar diye düşünüyorum. Yani işte o seçmenleri de memnun etmemiz gerekiyor. Beklemiyor. E, otopark kapasitelerini artıracağız. Aynı şeyi İzmir'de Tunç de söyledi. 62 bin küsurdan işte 100 bine çıkaracağını evet, söyledi. Çevreci otopark. diye tanınan bir belediye başkanı olmasına inanıyor. Şimdi tabii yani. şöyle bir sıkıntı var. Bence e, onu anlamadıklarını düşünmüyorum en azından bu iki söylediğim adayın yani ulaşım çözümleri bir pakettir yani tek tek bir önlem alarak ulaşım sıkıntısını çözemezsiniz bunlar birbirini tamamlayan politikalardan e, oluşur yani birbirini destekleyen ve tamamlayan güçlendiren önlemlerin bir paketini hazırlamanız lazım bunlardan bazıları işte toplu taşıma sistemini geliştireceksiniz yaya ve bisiklet ulaşımını geliştireceksiniz. Çok önemli özellikle çevresel etkiler açısından. Yani kentleri yürünebilir ve bisiklete bilinebilir mekansal alanları kentlerde arttıracaksınız. Yani, motorsuz, ulaşım. motorsuz ulaşımı. Ee, toplu taşımayı entegre hale getireceksiniz, geliştireceksiniz. Fakat bunlar da yetmez. Bunları yaparken mutlaka ve mutlaka kentlerde otomobil kullanımının Özellikle kent merkezlerinde azaltılması için diğer politikaları da birlikte uygulayacaksınız. Yani siz bir yandan ben işte bisiklet yolu yapacağım, yaya alanları yapacağım, toplu taşımayı geliştireceğim derken bir yandan da ben otoparkları otopark iki katına çıkaracağım ya da işte merkeze katlı otoparklar yapacağım derseniz bunlar... ...aynı paketin içerisinde yer almaması gereken, birbirini dışlayan projeler olur. Evet. Maalesef, yani belediye başkanı adaylarının hemen hemen tamamı e, bu otopark konusunda e, kapasite arttırıcı sözler verdiler. Yalnız şeyini hakkını yemeyelim, Ekrem İmamoğlu şunu da söyledi, işte merkezdeki otoparkları daha pahalı yapacağız Hı. ki insanlar oralara. E, otom otomobilde daha az gelsinler yani. diye. E, işte aktarma merkezlerinde otoparkları yapacağız. İnsanlar oradan park edecekler ve toplu taşımaya ücretsiz olarak binecekler. Bunlar doğru e, hmm. politikalar. E, ama mesela hiçbir belediye başkanı adayından ben şunu duymadım. Londra'da, Stockholm'da ya da işte hmm. Oslo'da ya da başka kentlerde, Paris'te Hatta yakında New York'ta da başlaması Nisan ayında düşündüğü. Düşündüğü, evet. Yani kent merkezinde, merkezi iş alanında girişte otomobille gelişlerin fiyatlandırılması, tıkanıklık fiyatlandırması diye bilinen otomobillerden para almıştır. Vergi alırıyor. yani bir çeşit. Yani işte en tipik örneği Londra'da Londra. bunun en ünlü bir örneği. Evet. Orada otomobille girdiğiniz zaman e, sabah ve akşam saatleri arasında kentin merkez bölgesine 7 ile 18 arasında 11 buçuk paçt ödüyorsunuz araç başına. Onun üstüne ve yeni... senelerden beri böyle. Evet, senelerdir böyle. Evet, onun, evet. onun üstüne yeni ek e, yükler de getirdiler. Eğer aracınız otomobiliniz Euro 4 standartlarının altındaysa bu 11 buçuk paçta ek olarak bir 10 pound daha ödüyorsunuz. Hı. Bu egzozla mı gidiyor? Evet, tabii. Evet, tabii motor Daha yani. fazla kirletici çıkarıyor evet. çünkü. Şimdi 8 Nisan'dan itibaren yeni bir uygulamaya geçiyorlar. Ee, çok düşük salın bölgesi tarif ettiler. Ultra Low Emission Zone diye İngilizce'de. Bu 8 Nisan'da yani önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Eğer benzinli otoyla Euro 4 standartlarının altındaysa... ...yukarıda ödediğiniz fiyatlara ek olarak... 12 buçuk pound daha diyorsun. Euro dördün altındaysa, dizelli otolarda da euro altının altındaysa, 12 buçuk pound daha diyorsunuz. Yani bu topladığınız zaman e, çok ciddi paralar tutuyor. Ciddi evet. para. e, aynı şekilde otobüs ve kamyonlardan da 100 pound alacaklar. Bu ultra yani çok düşük emisyon zonlarında. Şimdi böyle bir e, yani tıkanıklık fiyatlandırması politikasının mutlaka bizim büyük kentlerimizde de Uygulamaya sokulması, Uygulamaya sokulması evet. lazım. Yani New York şimdi e, yeni bir yasa, e, New York Belediye Başkanı e, Nisan ayından itibaren Manhattan'da belirli bir bölgede bu tıkanıklık fiyatlandırılmasının uygulanması için bir yasanın görüşülmesi konusunda karar aldı Nisan ayında. E, Paris'te, Oslo'da, işte Madrid'de, Barcelona'da bir tür uygulamaların en azından kent merkezine girişlerde... E, paralı uygulamaların e, yapılması ile ilgili çalışmalar ve uygulamalar var. Bu kaçınılmaz. Yani siz toplu taşımayı geliştirip, yaya bisiklet ulaşımını geliştirip otomobillere de park yaparsanız insanlar gene otomobil kullanmaya evet. devam ediyorlar. Araçlarından vazgeçmiyorlar. Mutlaka otomobili e, dezavantajlı hale getirecek. En başta da pahalı hale getirecek. Pahalı Kent merkezinde e, uygulamaların yapılması gerekiyor. Evet, bu da e, ana bir politikadan hareketle yapılıyor çünkü bahsettiğiniz kentlerin hepsinin sera gazı salınımlarını sınırlandırılan e, sınırlandıran evet. hedefleri var evet. e, ve e, işte 2020 yılına kadar, 2025 yılına kadar, 2030 yılına kadar e, nereye düşüreceklerini hesaplıyorlar. Ondan sonra da sera gazı salınımını yaratan e, bütün e, araçlara ...dönüp onlarla ilgili... ...tedbirleri alıyorlar. Son derece önemli. Şimdi bir de bir işin başka bir tarafı var. Yeni sizin verdiğiniz rakamlardan... ...hareket edersek... ...1990 yılında... E, ...Türkiye'de... ...1000 kişiden... ...66'sı araç sahibi. Evet. Bugün... ...1000 kişiden, 2016 yılı rakamı... ...1000 kişiden 264 kişi. Yani... E, ...siz bütün bu ulaştırma yatırımlarıyla... ...sadece ve sadece... ...toplumun dörtte birine... E, ...bir hizmet getiriyorsunuz. ...bir ...gelmedik evet. zaten. E, geriye kalan... E, e, ...dörtte üçünün de sırtına... ...bir maliyet yüklüyorsunuz. Yani bu açıdan da e, son derece... E, ...haksız... E, ...ölçüsüz bir... E, ...tabloyla karşı karşıyayız. Evet, yani otomobilleri... E, ...otomobil kullanmayan söylediğiniz gibi... ...dörtte üçlük bir kesim için ciddi sosyal maliyetler evet. ortaya çıkıyor. Yani bu sadece e, iklim üzerindeki olumsuz etkileri dışında e, çok önemli bir şey. Kent mekanının yaşanabilir olmaktan çıkıyor. Yani Hı? kent kent mekanı insanların e, yürüyebilecekleri, e, birbirleriyle yüz yüze iletişim kurabilecekleri, kurabilecekleri. bisikletle ...yürüyerek rahatlıkla... Evet. ...istedikleri sosyoekonomik faaliyetlere... ...erişilebilecekleri alanlar... ...olması gerekirken... ...tamamen otomobile ayırıyorsunuz evet. siz... E, ...bu mekanları... ...o yüzden zaten sadece çevresel kaygılarla... ...değil... ...yaşanabilir kentler... E, ...yürünebilir kentler oluşturmak amacıyla da... ...dünyada birçok kentte... E, ...kent merkezlerinde... ...otomobilin yasaklanmasına ilişkin... E, ...uygulamalar var... Bunların mutlaka yapılması lazım. Yani ben buraya gelirken açık radyoya, iskeleden e, yürüyerek geldim. Bütün kaldırımlar otopark halindeydi. Yani e, burada İstanbul'daki günlük yolculukların yüzde %45 45'i yürüyerek yapılıyor. Bu ciddi bir oran. Hı -hı. Fakat İstanbul yürünebilir bir kent değil. Değil. Hiçbir kentimiz büyük ölçüde yürünebilir bir yani kent değil. Yani bunu da engelliler için söylemiyorsunuz. Normal, Normal sağlıklı, sağlıklı yetişkin için insanlar için, için söylüyorum. Evet. Her, Her engelli çocuklar için evet. çok zor. Dayanılmaz bir kent. Yani doğru. O bakımdan belki yeri gelirse konuşuruz. Biz İzmir'de bir yaya derneği de kuruldu yaya haklarıyla ilgili yaya e, olmak, yürüyebilmek bir kent hakkı, bir ulaşım hakkı, bir siyasal Elbette. ve kültürel bir hak. Yani e, belediye başkanlarının her şeyden önce kentlerini nasıl daha güvenli biçimde yürünebilir, bisiklete binilebilir, insanların meydanlarını e, insan için, otomobil için ve araçlar için değil, kullanabilir hale getirecekleriyle ilgili projeler üretmeleri gerekiyor. Evet. Bir de tabii ki bugüne kadar uygulanan projeler itibariyle baktığımızda evet bir metro hatları yapımı da var ama ana kaynak ağırlıklı kaynak hala yollara gidiyor. Yani hem ülke içindeki yollar hem kent içindeki yollar siz de belirttiniz köprüler açılmış Tüneler. olan tüneller vesaire en büyük kaynaklar hala Bunların tartışılması mesela bu yerel yönetim seçimleriyle bağlantılı olarak son derece önemli değil mi? Pek yeterince tartışılamadı gibi bu, bu yanlarıyla. Yani neticede angaja oluyorlar bir takım politikalara. Yani şöyle bir, bir kaygı duyduklarını sanıyorum bütün belediye başkanı adayların. Yani Otomobile doğrudan karşı çıkmak. Evet. Karşınız, Oy karşınıza diye hem sermayeyi hem otomotiv endüstrisini hem onunla ilişkili olan bir sürü yan vatandaşları da e, sektörü hem otomobil kullananları e, almak anlamına geleceği için hani bir yandan biz yaya bisiklet ulaşımını geliştireceğiz toplu taşımayı geliştireceğiz derken bir yandan da işte otoparkları yapacağız e, buraya alt geçit 111 tane kavşakta düzenleme yapacağız, düzenleme yapacağız diyorlar yapacağız diyor. mesela evet. Yani bu biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi bunlar aynı politika paketinde olmaması gereken öneriler. Evet ve gördüğüm kadarıyla siz özellikle günümüzde son derece radikal ulaşım projelerine, planlarına ihtiyaç olduğunu evet. düşünüyorsunuz evet. ve orada da meselenin sadece bir yol yapımı olmadığını birçok konuyu da mutlaka düşünerek özellikle bu arazilerle ilgili tabii ki bir yandan da hala bir imar planı olmayan bir kentte yaşıyoruz. Kentlerde yaşıyoruz. Bunun da çok büyük bir etkisi var. Nasıl bir kentte yaşayacağınızı planlamadığınız takdirde, arazileri nasıl değerlendireceğinizi düşünmediğiniz takdirde o zaman bir gün bakıyorsunuz ki depremde toplanma alanları Binalarda kalmadı. Binalarda çürük bir yandan da. Evet. Tepemize yıkılıyor durduğu yerde. Evet. evet. Ben e, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi e, birçok belediye e, yenilenecek. Belediye başkanları ve belediye meclisleri itibariyle. E, ulaştırma, e, kentin ulaştırma politikalarını ve planlarını belirlemek konusunda izlenmesi gereken yola ilişkin... E, tespitlerinizi sıralayabilir misiniz hocam? Ne ne yapmalı yani belediye başkanı? Evet bir takım bahatlerde bulundu vesaire falan filan ama evet. koltuğuna oturduğu andan itibaren nasıl bir yaklaşım benimsemeli? Ee, yani biraz önce konuştuklarımızın aslında özetlemek istersek sürdürülebilir bir e, kentsel gelişme için yani yaşanabilir bir kent oluşturmak için bu e, ...ulaşım planlaması çok önemli... ...kent planlamasıyla birlikte evet. düşünmek lazım... ...bir kere yani arazi kullanım planıyla... ...biraz önce imar planı şeklinde... ...söylediniz, arazi kullanım planıyla... ...ulaşım planının el ele olması... olması ...birlikte lazım. çözümlenmesi evet. gerekir... ...yani bir yandan trafik yaratan... ...yeni merkezler... ...çekim noktaları oluşturup... ...sonra da biz bu trafiği nasıl çözeceğiz... çözeceğiz ...di yani düşünmeli... ...anlamsız olduğunu artık herkes biliyor... Evet. ...bir kere bu entegrasyonu... ...sağlamak lazım... Yani talebi azaltmaları gerekiyor. Birinci, sürdürülebilir ulaşım planlamasının birinci koşulu talebin azaltılması ve gereksiz ulaşım taleplerinin ortadan kaldırılması. Evet. Hatta reddedilmesi. Evet, Değil yani mi? hareketliliğin çok olması bazen iyi bir şey de olmayabilir. Çünkü hareketlilik gereksiz yere de yapılıyor. Doğru. Önemli olan erişilebilirliği arttırmaktır. Birinci şey bu. Bunu da nasıl yapacaksınız? İşte, Kent planıyla ulaşımı e, talebini azaltıcı önlemler alacaksınız. İkincisi değiştirmek lazım. Yani toplu taşımaya, otomobilden toplu taşımaya ve yaya ve bisiklet ulaşımına, motorsuz, motorsuz ulaşıma, ulaşıma doğru bir ee, değişimi teşvik, sağlayacak projelerin teşvik, projeleri. teşvik projelerinin ön, yapılması lazım ve bunu yaparken de biraz önce söylediğimiz gibi bu iyileştirmeyi yaparken toplu taşımayı, yaya ve bisikleti, otomobili de özendirmeyecek hatta kısıtlayacak projelerle politikalarla evet. birlikte yapmak önlemlerle lazım. Yani, birlikte evet hem otomobili geliştireyim yani hem Avrasya Tüneli'ni yapayım hem de Marmara'yı yapayım. Hocam trafik hala İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla yürüyor değil mi? Çünkü denetimle ilgili yani denetimle. polise bağlı, emniyete Hı. bağlı. Yani belediyeler bu konuda Türkiye'de etkin kılınmadı. Şimdi bu konuda çok eskiden beri, 2002'den beri Söylenir. yapılan çalışmalar var bizim üniversitenin de katıldığı İTÜ'nün. Yani ulaştırmayın yönetimi ile ilgili Hı. kentlerde ulaştırma nasıl yönetilmesi yeni nasıl... bir trafik zabıtası yani bu değil mi? yerel yönetimlere bırakılması konusunda e, bir hem fikir yani bir fikir He. birliği oluşmuştu yani, yani dünyada da böyle uygulanıyor yani, polisten fikir. alarak bunu belediyelere onların kuracakları o, otoritelere e, verilmesi Hı. ama gerçekleşmedi şu ana kadar umarım bundan sonraki dönemde tabii bu e, yerel yönetimin kendi alabileceği bir karar değil yani evet bu, Merkezi Kanun meselesi, hükümetin evet. yasa ile yapabileceği evet. bir şey. Bunun çelişkilerini çok görüyoruz. Yani e özellikle yerel yönetimle merkezi yönetim aynı partiden değilse e yerel yönetimin başarısız olması için merkezi yönetim trafik denetimini çok fazla yapmıyoruz. Evet. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Geldiniz ve özellikle bu Türkiye'nin ulaştırma politikaları Yerel seçimlerde belediye başkanlarının başkan adaylarının performansı konusunda görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Muhtemel performansı, beklentileri, planları, evet planları itibariyle çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek hocamız idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler hazırlayıp sunanlar Nuray Aydın